1248, numaralı konu, Hz. Peygamber'in safların düzgün olmasına gösterdiği ihtimam, evet, Hz. Peygamber safları kontrol eder ve herkesin aynı hizada durmalarını sağladıktan sonra, ileri geri durmayın ki, kalplerinize ihtilaf girmesin, Allah ve melekleri ilk saffa duranları över ve onlara rahmet dilerler, buyururdu.